بل ملت ابراهيم Hanifa وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد sabadan öğrendiğimiz bir tane bir şey varsa ki Ubaide bin Samit hadisinde geçen okuduk aklınıza gelsin Şunun üzerine diyor ki biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ettik. Nerede olursak olalım biz hakkı söyleyeceğiz. Yani hangi zorbanın önünde olursa olsun, hangi zalimin önünde olursa olsun, Müslüman olsun, kafir olsun, müşrik olsun, münafık olsun fark etmez. Biz her zaman diyor hakkı söylemek üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ettik. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir olay gerçekleşiyor. Bakın onu okuyalım. Ee, Hasan Basri bu olayı rivayet ediyor. Ravisi Eman Muslim kitabında diyor ki enna Aiz ibn Amr Aiz ibn Amr radıyallahu anhu bakın Aiz ibn Amr Ridvan beyatına katılan sahabilerden bir tanesi. Tamam? Ağacın altında yani Aleyhisselam ölüm üzere beyat eden sahabelerden bir tanesi. Ondan rivayet ediyor. Dehala <gülüyor> ala Ubeydullah ibn Ziyad. Ubeydullah ibn Ziyad'ın yanına girdi. Ubeydullah ibn Ziyad o zamanın valisi. Yani bizim tabirimizle söyleyeyim kodaman adamlardan. Bir de kendisi de sahabenin Aiz radıyallahu anhu validen yaşça da büyük. Tamam? Aradan da zaman geçmiş Resulullah'tan sonra. Onun yanına giriyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi sahabe olma konusunu göz önünde bulundurmazsak avamdan bir tane adam valinin yanına giriyor. Feqal dedi ki ey bune ey yavru. Valiye söylüyor. İnni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Şüphesiz ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim: İnne'ş-şerr'er ri'a'i'l hutame. Diyor ki yöneticilerin en şerlisi insanlara karşı gaddar olandır. Yani bir nevi sert olandır, zulüm edendir kısacası. O NASA diyor ki: Feiyyake en minhum. Diyor sakın ha onlardan olma. Aslında burada A'iz radiyallahu anhu aleyhissalatu vesselamın hadisiyle güzel bir nasihat yapıyor. Tamam yani demek ki ortada bir zulüm var. Ortada bir despotluk var. Bir sıkıntı var. Gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle orada nasihat ediyor. Bakın şuranın altını çizeyim konu yanlış anlaşılmadan önce. Ubeydullah ibn-i Ziyad da Müslüman. Bir de İslam devletinin valisi. Bir de düşün hangi zamanda ilk üç neslin içinde? Aleyhissatu vesselam demiştir ki hayrul qarni qarni en hayırlı nesil benim neslim sonra الذين yalunhum ondan sonra gelenler en hayırlısı thumme allazul, thumme bir de ondan sonra الذين yalunhum bundan sonra gelenlerdir. Yani en hayırlı nesil ilk 3 nesil bu Obeydullah bin Ziyad o en hayırlı 3 neslin içindeki valilerden bir tanesi. Azza radiyallahu anhu ona diyor ki bak ben Resulullah'tan işittim. Ey yavrucuğum insanların yöneticilerin en kötüsü altındakilerine zorbaça davrananlardır. Kötüce davrananlardır. Diyor sen kendini sakın ki onlardan olma. Şimdi diye kadar yaptığımız hadislerde sahabe böyle bir şey duysaydı sizce nasıl davranırdı? Böyle bir nasihatle karşılaştığında nasıl davranırdı? <gülüyor> <gülüyor> İşittik ve itaat ettik. Aynı dün okuduğumuz gibi sahabenin yüzüğünü aleyhissalatü vesselam atıyor altın yüzüğünü. Sahabe bir daha yerinden kaldırmıyor. Halbuki taşımak için değil, faydalanmak için kaldırabilirdi değil mi? Bakın karşıdaki adam ne diyor? Spanelli. Acayip ya vallahi Allah azze ve celle bizleri ıslah etsin. Faqale lehu bu Ubeydullah Sahabe diyor ki iclis. Otur yerine. Kendisine nasihat eden Sahabe bile yahca büyük olan Sahabe diyor ki iclis. Fe inne ma anta min nukhala'ti ashabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki çünkü sen Muhammed'in ashabının en alt tabakasında olanlardansın. Bunu kime söylüyor? A'aiz radiyallahu anhu'ya söylüyor. Bir de bak A'aiz radiyallahu anhu, ya bak, radiyallahu anhu e, beyate katılmış sahabelerdi. Rıdvan beyatına katılmış sahabelerdi. O vali kendisine nasihat edilen vali diyor ki sen otur. Ya Sen bana bir şey anlatma. Sen kimsin ki? Sen diyor Muhammed ashabının en alt tabakasında olanlardansın. Hatta bu kelime manasıyla ne anlama geliyor biliyor musun? Şöyle un elediğinde en sonda kalan birkaç tane çer var ya. Yok sen onlar gibisin. Sahabeye söylüyor. Bir de bak neyin karşısında bunu söylüyor? Resulullah'ın hadisinin nasihatı karşısında bunu söylüyor. Subhanallah. Allahu Ekber. Bakın peki. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Sahabe de sahabedir öyle değil. Bakın şimdi cevaba bak. Fekale. Sahabe bunun üzerine dedi ki Aiz radiyallahu anh. Ve hel kânek lehum nukâle. Diyor ki sahabenin altında alt tabaka mı vardı? Yani sahabenin arasında çer çöp mü vardı? Sen bunun ne demek istiyorsun? Bakın ondan sonra ağzının payını nasıl veriyor? İnne ma kanatin nuhalatu Diyor ki çer çöp var ya çer çöp. Sen o dediğin böyle geri kalanlar, alt tabakalar. Diyor ki ba'dahum <gülüyor> ondan sonra gelenlerdi. Ve fi gayrihim ve onlardan başka olanlardı. Yani sen çöpsün diyor. <gülüyor> Allahu Ekber. Ama bakın bunu da kendisinden bilmiyor ha. Neden? Çünkü bakın geldiğinde ne güzel nasihat etti değil mi? Ya bu Bune'y ey yavrucuğum. Bak ben Allah Resulü'nün sözüyle sana nasihat ediyorum. İnsanların en şerlisi, en kötüsü, alttakilerine kötü davranandır, despotluk yapanandır, sert davrananlardır. Bak diyor ki sen onlardan olma. O da ona dediğinde size otur bakayım. Sen Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Ashabın en altındasın. O diyor ki onun diyor arasında diyor kötü tabaka mı vardı? Kötü adam mı vardı? Aslında bu söz kimin sözüne benziyor size geçen söylemiştim. Ali radıyallahu anh'un sözüne benziyor. Onun zamanında da ona geliyorlar, diyorlar ey Ali, Ömer'in zamanında böyle fitneler yoktu. Ebubekir'in zamanında böyle fitneler yoktu. Senin zamanında niye böyle fitneler var? Ne demişti? Dedi ki, Ebubekir'in ve Ömer'in arkasında benim gibi adamlar vardı. Benim arkamda da sizin gibi adamlar var. Bakın şimdi sahabenin burada Aziz radıyallahu anh'un Allah ona razı olsun kendisini muhafaza etmesi sahabe olduğundan dolayıdır. Şahsiyle alakalı bir şey değil. Çünkü neden? Mesela Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a beyat eden müminlerden Allah razı olduğunu Kur'an'da bildirmedi mi? Bildirdi değil mi? Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unke tahtaş-şecre. Çünkü ağacın altında sana beyat eden müminlerden Allah razı oldu. Bak, izradiyallahu onlardan Şimdi o adamın sözüne olmuş olduğu gibi boy eyseydi hem Allah Resulüne karşı hem de bundan önce Allah subhanehu ve teala karşı gelmiş olmaz mıydı? Demek ki karşıda kim olursa olsun mesela din ise biz hakkı söyleyeceğiz. Buradan öğrendiğimiz bu. Bakın A'iz radıyallahu anhu üzerinden ben de size bir şey söyleyeyim. Burayı iyi dinleyin. Yoksa vallahi billahi tallahi kıyamet günü sizin yakanıza yapışır. A'iz radıyallahu anhu vasiyet yazıyor. Diyor ki, Ubeydullah İbni Ziyad benim cenazemi kılmasın. Vallahi öldükten sonra da o onun cenazesini kıldırmıyor. Vasiyet yazıyor. Tamam. Ebu Berze, Rahimehullah, onu vasiyetine yazıyor. Diyor, o benim cenazemi kıldırsın. Bak benimle size şimdi vasiyet ediyorum. Ben zaten abilere söyledim. Kim beni yıkayacak, kim namazı kıldıracak hepsi belli. Bakın ama hepinize söylüyorum. Eğer ben öldükten sonra... Hoca diye geçinen insanlardan, ilim talebesi diye geçen insanlardan bir tanesinin parmağı benim bedenime değerse veyahut benim müşrik ailemden bir tanesinin parmağı bana değerse hepinizi hakkımı helal etmiyorum. Vallahi kıyamet günden senize yapışırım ona göre. Benim sizin üzerinizde hakkım birazcık da olsa var değil mi? Akı ona göre. Bak ben bunu ciddi söylüyorum. Eğer onlardan bir tanesi benim bedenime dokunursa vallahi ben hakkımı size helal etmem. Ona göre bu da benim size vasiyetim. Bu kadar şahit var yani. Kaçamazsınız. Şimdi hadisin lafzıyla alakalı önemli bir, mühim bir nokta da var. O da neresiydi? Bak ne dedi ona? Dedi ki ben Resulullah'tan işittim ki yöneticilerin, başların en kötüsü idaresi altındaki insanlara karşı kötü davranan, katı davranan, sert davrananlardır. Aslında bakın burada önce kendi nefsime ondan sonra Müslümanların önünde olan insanlara çok büyük nasihatler var. Ne demek? Buradaki minbere diyelim, tamam? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın minberidir. Bir, sen hakkı söylemekle mükellefsin. Hangi kınayıcı olursa olsun, biz onların kınamasından korkmamamız lazım. Eğer Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak, bu birincisi. İkincisi, ben baştaki olanlara söylüyorum, yani Müslümanlarla ilgilenen abilerler, hocalar, ilim talebeler artık neyse, kim üzerine alıyorsa, vallahi kendi nefsi için, kendi rahatı için, Kendi çıkarı için Müslümanlara zulmedip, Müslümanların kalplerini kıranların hesabı kıyamet gününde çok çetin olacak. Onun için baştan zaten bu gibi şeyleri önlemek istiyorsak, baştaki formül belli. Tevhid üzerine kardeş olacağız. Ama bakın tevhid üzere kardeş değil de, sırf laf olsun torba da olsun menfaat üzere birleşirsek, ister istemez menfaatin bittiği gün bizim arkadaşlığımız da biter. Bakın menfaatin bittiği gün zulüm başlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü neden? Ben senin senden menfaatin var ya, senden bir şeyler alabiliyorum, bir şeyler kopartabiliyorum. O zaman sana nasıl davranırım? İyi davranırım öyle değil mi? Ama menfaatin bittiği gün. Allah muhafaza büyürsün. Ondan dolayı kardeşim, biz menfaat üzere kardeş olamayız. Böyle bir kardeşlik zaten İslam'da yok. Anlaşıldı mı inşallah? Ondan dolayı hangi Müslüman başka Müslümanların üzerinde istersen Elif Bağ öğretsin, bakın en basit şeylerden söylüyorum. İsterse tecvid öğretsin, isterse akide öğretsin, isterse cemaat çalışması yapsın, anlatabiliyor muyum? İsterse yarın bir gün cihada gitsin, hiç fark etmez. Eğer altındaki Müslümanlara katı davranırsa, sert davranırsa sırf kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için hesabı çok çetin olur. Bunun hesabını veremez. Anlaşıldı mı? Burada size de iş düşüyor. Nasihatı terk etmeyelim. Allah için kim olursa olsun. Nasihatı terk etmeyelim. Yani şu hale gelmeyelim. İşte ben hocaya kalkıp nasihat ettiğimde herkesin önünde beni ezecek. Allah'ın önünde mi ezilmek daha iyi yoksa hocanın önünde mi ezilmek daha iyi? Bakın bunlar üzerinde iyi tefekkür etmemiz lazım. Çünkü vallahi bunların hesabı yarın öbür gün çok çetin olur. Biz hesabını veremeyiz. Onun için bakın sahabenin ahlakını kendimize ahlak edinelim. Nerede olursak olalım, kimin önünde olursak olalım, biz hakkı söyleyelim. Güzel bir uslupla, güzel bir şekilde, kimseyi yıkmadan, dökmeden. Ama şunu da görürsek, hakka karşı bir kalkınma var, biz o kalkınmanın içinde olmayalım. Allah Azze ve Celle canımızı Müslüman olarak alsın. Amin. Konuyla alakalı mühim bir mesele daha var. Onu da söylemiş olalım inşallah. Kıyamet gününde Lehimize inşallah nur olur. Bakın maalesef subhanallah yani o kadar zor, o kadar çetrefilli, o kadar imanı muhafaza etmesi zor bir çağda yaşıyoruz ki güya Müslümanların önünde öncü duran insanlar bile bugün sahabeye küfretmenin, sövmenin kapısını aralamak için elinden geleni yapıyor. Müslümanlar tenzih ederim böyle kişiler. Mesela aklınıza gelsin Muaviya radıyallahu anhunun meselesi. Bakın biz baştan şunu söyleyelim. Bizim dünyadaki bütün Müslümanları toplasan hepsini. Bakın yeryüzünde şu an ne kadar Müslüman varsa hepsini toplasan bir tane sahabenin tırnağı bile olmaz. Olamaz. Çünkü Allah subhanahu ve teala onları peygamberini görme şerefi verdi. Biz bu şerefe nail olduk mu? Hayır. Rabbim bizi cennette onlarla beraber eylesin. Eğer bugün kim sahabeye haşa ve kella yani vallahi ağzım varmıyor söylemeye. İşte nifakla itam ediyorsa, munafıklıkla itam ediyorsa, İslam düşmanlığıyla itam ediyorsa, işte onlar hilafeti ellerine geçirdi eski şirk adetlerini geri getirmek için, aslında Müslümanlara karşı kalplerinde kin vardı diyen Ferit Aydın gibi kafirleri muhafaza ediyorsa, bilin ki bu insanlar zaten Müslümanlardan değil. Bakın tarihte şimdiye kadar hiç kimse sahabeye söz söylemenin kapısını açmadı. Böyle bir şey tarihte yok. Ve ben siz şahit olun. Rabbim de şahit olsun. Bu insanlardan da beriyim. Onların dinlerinden de beriyim. Onlardan beri olmayanlardan da beriyim. Ya Rabbi bizleri onlarla beraber haşreyleme. Bakın kardeşim. Bakın burayı unutmayın. Eğer mesele Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ashabına kadar dili uzatmaya kadar varıyorsa bu konuda kapıyı açmaya sanki bir şey olmaz. Yani sen istediğini söylersin. istediğini söylemezsin. Alimlerden bazıları işte Sahabeye bir şey demiş de kimse onlar hakkında bir şey dememiş. Bakın şu ilim talebesi için önemlidir. Ben bir şey söylüyorum. Ne söylediğim önemli. Ama senin karşı tarafta ne anladığın bundan daha önemli. Eğer senin söylediğinden karşı taraf hele hele bu Türkiye ortamındaki kalitesiz insan ne anlar? He demek ki falan falan alim. Sahabeden bazılarına söyledi. Ümmetin büyük alimlerindendir. Demek ki ben de bugün sahabeye söylersem iyi bir Müslüman olabilir. Bazılarına. Haşa ve kella, thumma haşa. Bakın bu kalplerde rafizilerin sevgisinin tam bir şekilde çıkmamasının alametidir. Bunu unutmayın. Akhir, biz hakkı söylemeye mecburuz. Şimdi kalbinize şöyle gelmesi, ya hoca durumumuz da tam iyiydi. Ramazan'ı da bayağı iyi geçiriyorduk. Buna gerek var mıydı? Gerek vardı. Kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala sahabeden bize hesaba çekmeyecek mi? Siz muhafaza ettiniz mi, etmediniz mi? Allah subhanahu wa taala bizi onlarla sahabeyle ve onları sevenlerle haşreylesin. Amin. Allahumma amin. Allah rızâ ediyor ayaklarımızı kaydırmasın. Razi olduğu Müslümanlardan eylesin. Allah subhanahu wa taala bizi tağutlaştırmasın. Allahumma amin. Ve ahiru da'wana en rabbil âlemin.